Nazım Hikmet vatan devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarış sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara, haykıra, pumdolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı Karade gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amerani. Amerika birçok 120 milyon lira. Evet. 120 milyon lira. Amerika İmperyalizminin yanı sömürgesiyiz dedi. Hikmet, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet. Vatan hainliği verseniz, siz yurt severseniz ben yurt ayniyim, ben vatan ayniyim. Vatan çiftliklerinizden, kasalarımızın ve çekçeklerimizin içindeki az vatan, vatan şose boylarında gebermekse açlıktan vatan. Ağalarımızın, vatan mızraklığı mühaltse, vatan polis topuysa, maaşlarımızsa, ödemeklerimizse vatan. Vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan baranması topuysa, vatan kurtulmaksa, kokmuş karanlığımızdan ben vatan aileyim. Yazın, bütçü soruşturan, e kapkara haykıran koltalarla nazik Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor